Allah'ın rahmeti inananlarla beraber hepimizin üzerine olsun. Günümüzde A cemaatindensin, B cemaatin sohbetine gitmemelisin. Kendi cemaatinizin hocalarından istifade edilmeli diye birçok yazılar, uyarılar vardır. Zira böyle olunca toplumda birçok yanlış anlamalar ya da karşı tarafın görüşlerine farklı karşılamalar gibi sorunlar var. Bizler bu konularda nasıl davranışta bulunmalıyız? Mensup olduğumuz cemaatin dışındaki hocaları dinleyip istifade etmek doğru olmaz mı? E, asgari müştereklerde... Ee, ...ki bunların ne olduğunu da henüz tespit edemedik. Asgari müştereklerde birleşen insanların, cemaatlerin birbirlerinden istifade etmesi lazım. Ben o müşterekin ehli sünnet olduğunu söylüyorum. Yani bunu istismar etmeyelim, bolartmayalım, sündürmeyelim, orasını burasını da budamayalım. Ehli sünnet vel cemaatin ne olduğu usulü din kitaplarında, akaid kitaplarında yazıyor... Bunları paylaşan, bu hassasiyeti önemseyen hocaların hangi cemaatten olduğuna bakmadan bu zeminde dinlenmesinde, kendilerinden istifade edilmesinde fayda var. Ama hoca eğer kendi cemaatinin propagandasını yapıyorsa, kendi cemaatinin sadece hak yolda olduğunu söyleyip öbürlerini bir biçimde <gülüyor> egale ediyorsa bu doğru bir şey değil. Şu anda muhtaç olduğumuz da bu değil zaten. Bunun ümmete herhangi bir faydasının olmadığını daha ne tecrübeleri yaşayacağız da göreceğiz. İşte bir paralel meselesi daha henüz toplumun başında bela. Bunlar da aynı şeyi yapardı, aynı şeyi söylerdi. Kargadan başka kuş yok dercesine efendim, en doğruyu biz yapıyoruz, en sahicisi bizdedir, merkez biziz, siz bize gelin. Doğru bir şey değil. Cemaatler hizmet hareketleridir. Farklı metotlarla farklı alanlardaki boşlukları doldurmak üzere e, iş görüyor olmaları gerekir. Böyle olduğu sürece problem yok. İnşallah bunun da tecrübesi zaman içinde oluşacak.